Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, hicret başlıyordu. Müminlere Medine ufukları gözüküyordu. Gecenin karanlığında Mekke'den ayrılıyorlardı. Şehir uyurken onlar harekete geçiyorlardı. Onlar yollara düşüyorlardı. Medine'ye ilk ulaşan Ebu Seleme İbni Abdül Esed oluyordu. Sonra Amir bin Rabia ve hanımı Leyla binti Ebi Hamse Medine'ye ulaşıyorlardı. Leyla Hatun Medine'ye ulaşan ilk mümin kadın oluyordu. Artık Mekke-Medine arası yollarda muhacirler vardı, muhacirler yollardaydı. Hicret ikliminden bir tablo Müminlerin annesi Ümmü Selem'e Hint binti Ebu Umeyya radıyallahu anh'a anlatıyor. İleride peygamber efendimizle izdivaç edecekler. Ümmü Selem'e, Ebu Selem'e Medine'ye hicret etmeye karar verdiğinde devesini bana gönderdi. Beni ve kucağımdaki çocuğumu bindirdi. Sonra devesinin ipini çekerek benimle yola çıktı. Mahzum oğullarından bazıları bizi görmüşlerdi. Kısa bir süre sonra önümüzü kestiler Devenin yularını Ebu Esleme'nin elinden çektiler aldılar Sonra beni de aldılar Çocuğumu da benden almak için münakaşa etmeye başladılar Benim akrabalarım beni almaya Kocamın akrabaları çocuğu almaya çalışıyorlardı Ben de çocuğumu vermek istemiyordum Ta ki çocuğumun elini elimden ayırdılar Kocam Ebu Seleme Medine'ye Beni akrabalarım bir yere hapsetmeye, çocuğumu da kocamın akrabaları alıp götürdüler. Böylece beni, kocamı ve çocuğumu birbirimizden ayırdılar. Ben de bu olaydan sonra her sabah oturur, akşama kadar durmadan ağlardım. Bir gün amca oğullarından bir adam beni gördü ve bana acıdı. Sonra Muğira oğullarına, niye bu garibi bırakmıyorsunuz? Siz onu eşini ve çocuğunu Birbirinden ayırdınız dedi Bunun üzerine muğire oğulları bana İstersen kocana git dediler Akrabalarım beni Serbest bırakınca Hemen çocuğuma koştum Çocuğum kocamın akrabalarındaydı Çocuğumu da verdiler Artık benim içinde Medine yolları açılmıştı Çocuğumu kucağıma aldım Deveme bindim Yalnız olarak Medine yollarına düştüm Tenime vardığımda Abdurrahman oğullarının kardeşi olan Osman bin Ebu Talha ile karşılaştım. Osman, nereye böyle? Ey Ümeyye'nin kızı dedi. Medine'deki kocanın yanına mı gidiyorsun? Ben evet dedim. Medine'deki kocamın yanına gidiyorum. Senin hiç kimsen yok mu dedi. Hayır. Allah'a yemin olsun ki Allah'tan ve küçük çocuktan başka kimsem yok dedim. Osman, Allah'a yemin olsun ki sen tek başına bu şekilde bırakılamazsın dedi. Ve devemin ipinden tuttu ve yürüdü. Allah'a yemin ederim ki Araplardan ondan daha şerefli ve daha iyi bir adam araslamadım. Bir konağa vardığında deveyi çöktürür sonra da benden geriye giderdi. Deveden indikten sonra deveyi biraz geriye götürür ve üzerindeki eşyayı indirirdi. Ardından... Onu bir ağaca bağlardı. Sonra benden uzaklaşıp bir ağaca gider ve gölgesine uzanırdı. Hareket zamanı yaklaşınca devemin yanına gider, yükünü bindirir ve deveyi önüne alırdı. Sonra bir mıkter geriye çekilir ve bin diye söylerdi. Deveye binip üzerine oturduğumda gelir, yularını eline alır ve yine bir noktaya inene kadar deveyi sürerdi. Beni Medine'ye ulaştırıncaya kadar hep böyle yaptı. Kıba görününce senin eşin bu köydedir. Allah'ın bereketi üzerin olsun köye gir dedi ve Mekke'ye döndü. Osman bin Ebu Talha henüz Müslüman değildi. Mekke'nin fethinden sonra İslam şerefleniyordu. Fıtratının istikametinde yaşayanlar asil insanlardı. Nice ahlaki esasları hayatlarında yaşıyorlardı, dürüst oluyorlardı. Yalandan rahatsız oluyorlardı. Vicdanlarının sesini dinleyerek hareket ediyorlardı. Vicdanların sesiyle çelişmekten sakınıyorlardı. Toplum nice kötülüklerin içinde savrulsa da o toplumun içerisinde temiz ve dürüst insanlar da vardı. Osman bin Ebu Talha böyle bir insandı. Zaman içinde İslam'la da şerefleniyordu. Medine yollarında güzellerden bir güzel de vardı Rahmanı Rahin'in Rahim'in yolunda bütün servetinden geçen bir güzeldi Peygamber ikliminin güzellerindendi Süheybi Rumi'ydi radıyallahu anh Çocukken esir düşmüştü Diyar Rum'dan Mekke'ye gelmişti Kölelikten elden ele dolaşmıştı Sonra azat olunmuştu Çalışkandı dürüstü Kısa zamanda belli bir imkana ulaşmıştı Risaletin başlamasıyla gönlü İslam'a yönelmiş, İslam'la şereflenmişti. Ammar bin Yasir'le aynı gün Müslüman olmuştu. Süheb-i şimdi Medine yollarındaydı. Mekke müşrikleri, Süheb'in hicret edeceğini haber alıyor, hemen harekete geçiyorlar ve Süheb'in çevresini kuşatıyorlardı. Müşrikler, ey Süheb! Sen buraya hor görülen bir fakir olarak geldin. Sonra yanımızda ''Malın çoğaldı. Ulaşabileceğin yere ulaştın. Sonra da nefsin ve malın ile çıkıyorsun. Vallahi bu olmaz.'' dediler. ''Süheyb söyleyin bakalım, eğer malımı size bırakırsam yolumdan çekilir misiniz?'' ''Onlar evet.'' dediler. Süheyb-i Rumi bütün malını Mekkelilere veriyor ve Medine yollarına düşüyordu. Peygamber Efendimiz'e bu haber ulaşınca ''Süheyb kazandı, Süheyb kazandı.'' buyurdular. Bu olay üzerine Bakara suresinin 207. ayeti celilesi nazil oluyordu. Onlardan öylesi vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir buyruluyor. Allah kullarını görüyordu. Kullarının bütün hallerini biliyordu. Onların güzel hallerini ayetleriyle beyan ediyordu. Onlar buyuruyordu. Ve o güzel kullarının hallerini ayetleriyle Diğer kullarına ayet ayet gönderiyordu. rahman Rahim'e hangi hallerin sevgili geldiğini öğretiyordu. Mesela Alimran suresinde, Onlar ki, ayakta, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Onlar ki, gökyüzünün ve yeryüzünün yaratılışını düşünürler, tefekkür ederler ve Ey Rabbimiz, Sen hiçbir şeyi anlamsız yaratmamışsın. Ne yaratmışsan, Yerli yerince yaratmışsın Sen sübhansın Sen eşsizsin Senden oksanlık olmaz Bizi cehennemin azabından kurtar buyuruyorlardı. Bakara suresinde Onlar ki gaybe inanırlar Namazlarını yüksek bir Duyarlılıkla kılarlar Kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler buyruluyor. Tövbe suresinde iman edip hicret edenler Ve Allah yolunda mallarıyla Canlarıyla cihad edenler Rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır buyuruluyor. Enkabut suresinde insanlardan öyleleri vardır ki Allah'a inandık derler. Ama Allah uğrunda bir eziyete uğrayınca insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi tutarlar. Andolsun Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka, biz de sizinle beraberdik derler. Allah herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir buyruluyor? Rabb-u Teâl salih kulların hallerini tablolar şeklinde bildiriyordu. Fasık kulların hallerini de aynı şekilde ayetlerle beyan ediyordu. Ayetler işaret taşlarıydı. Ayetler yol işaretleriydi. Kulun hangi yolda olduğunu belirli aralıklarla bildiriyordu. Yanlış giden yanlış yolda olduğunu bilsindi. Yanlış yolu tercih ediyorsa bilerek tercih ediyor olsundu. Doğru yolu tercih eden yolunun doğru olduğunu bilsindi. Yollar açık ve netti. Hakkın yolu vardı. Hakkaniyetin asıl olduğu yoldu. Batıl yollar vardı. Güçlünün daima üstün olduğu algısıyla hareket edilen bir yoldu. Varoluş sırrını gündem yapmayanların yoluydu. Süheyl Rumi Rahman Rahim'in yolunda bütün servetini elinin tersiyle itiyordu. Gönlü ve gözü Rabb-i Rahim'in rızasındaydı. O kulundan razı olsundu. Malın ve candan geçmek kolaydı. Kim malın hakiki sahibi, mülkün sahibi olan Rabbiydi. Canın sahibi, melekû aleminin sahibi olan Rabb-i Rahimdi. Onun verdiğini. Onun yoluna vermek bir fedakarlık bile sayılmazdı. Her şey ondan geliyordu, ona gidiyordu. Süheyb-i Rumi'nin destansı fedakarlığı insanlığı cezbediyordu. insanı hayran bırakıyordu. insanı harekete geçiriyordu. Her mümin Süheyb'in bu yiğit halini izlerken imanı dalga dalga oluyordu. Aynı duyuş ve aynı düşünüşlere giriyordu. Malından söhif gibi geçmek isteyen iklimlere giriyordu. İnsan bir şeyi izlerken aynı şeyi kendisinin de yapabileceğini sanıyor, çok da zor olmadığını düşünüyordu. Ama yapmaya gayret ettiğinde hiç de kolay olmadığını hemen anlıyordu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarını anlamak için peygamber iklimini çok iyi anlamak gerekiyordu. Efendimizin hayatında ayetlerin canlı hale geldiğini görüyordu resul Efendimiz canlı Kur'an'dı. Ayet ayet sure sure bir hayattı. Peygamber Efendimiz vahyi kuşanıyordu. Peygamber iklimi, Peygamber Efendimizin halinden ve dilinden Rabbani hakiketleri görmekti, dinlemekti, özümsemekti. Sahabe-i Kiram Peygamber Efendimiz'den izler taşıyordu. Ayetler onların hayatlarında yansıyordu. ile ayetler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve şerefli arkadaşlarını tarif ediyor, zımnen onları anlatıyordu. Ayetler onları anlatıyordu. Enfel Suresinin 2. 3. ayetlerinde Onlar öyle müminlerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları dalga dalga büyür. Ve onlar yalnızca Rablerine dayanırlar, Rablerine güvenirler. Onlar namazlarını dost kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak edenlerdir buyruluyor. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam